Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamden kesiren tayyiben mübareken fih Kemayen de zili celal-i vecihihi ve li azim-i sultanih Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine t-tahiri Ama bak Az ve muhterem cemaat-i müslimin Sülemi Hazretleri'nin Tabakatı Sofiyesi'ni okuyoruz. Söz sırası Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ne gelmiş idi. Onun hayatını ve sözlerini okumaya devam ediyoruz. Kitabın baskısının 159. sayfasındayız. 13. paragrafı okuyarak 13'ü geçen hafta okumuştuk. Geçiyoruz, geçeceğiz. Kale ve Kale-i cü, kale Cüneyt. Yani Kale dediği daha önceki rivayetteki en son ravi böyle söyledi demek oluyor. Cüneyt Efendimiz Hazretleri buyurmuş ki el Kafletu anillahi te'ala Eşittir min duxurin ne? Allahu Teala'dan gafil olmak, cehenneme girip yanmaktan daha fenadır, daha şiddetli, daha kötü, daha zor bir durumdur. Tabi. Arifler için öyle. İnsan gafil oldu mu, kafir oldu mu, cahil oldu mu, neleri kaybettiğinin farkında bile olmuyor. Ama ateşe girdiği zaman, diğeri yandığı zaman, canı acıdığı zaman onun acısını anlıyor ateşte yanmak maddi bir acı veriyor, onu anlıyor ama öteki gafletin manevi acısını duyacak duygusu yok. Kalbi taşla taşlaşmış, dumura uğramış, efendim ne kadar kötü bir acı ve feci bir durumda olduğunu idrak etmiyor. Felç olan bir insanın efendim hislerini kaybetmiş olan bir insanın iğne batırıldığı zaman duymadığı gibi. Doktora gidiyor, felçli olan hasta. Doktor ayağını muayene ediyor. Dur bakalım bunda his var mı diye. iğne batırıyor, hiç kıpırdamıyor. Neden? Felç. Sinirleri çalışmıyor, acıyı duymuyor. Öyle olunca tabi basamıyor, yürüyemiyor. Elinde felç varsa eliyle bir şey tutamıyor. Yüzünde felç varsa... Konuşamıyor, dudağını hareket ettiremiyor, göz, göz kapağını açık kapatamıyor filan. İşte tabii o duygusuzluk, duygu damarı alınmışsa bir insanda, o zaman tabii birçok manevi lezzeti sezemediği gibi, mahrum olduğu manevi zevklerin acısını da duyamaz. Onu fark edemez. Ama ne zaman fark edecek? Ahirette fark edecek. Yani bu dünyadaki hayatı bittiği zaman, o zaman işin farkına varacak ama tabii iş, işten geçmiş olacak. Orada artık ahiret ceza veya mükafat yeri yapabileceği bir şey yok. O gafletle geçirdiği zamanlara saçını başını yollacak, dizini dövecek, çok pişman olacak. Hatta cennetlikler bile cennette hasretlik duyacaklar. Dünyada zikirsiz geçirdikleri zamanlar için yürekleri yanacak. Keşke o zamanlarımızı da zikirsiz, fikirsiz geçirmeseymiştik. Keşke her zamanımız Allah'ın zikriyle, fikriyle mamur olsaymış diye yürekleri yanacak, tahassür Hasretlik duyacaklar cennette. Ee, Tabi allah Teala hazretlerinden gafil olan bir insan o gafletinin cezası olarak pek çok mahrumiyetlere, peş peşe bir yığın mahrumiyete maruz kalıyor. O bakımdan basiret gözüyle görebilse çok muazzam bir zararda olduğunu çok efendim acı bir durumda olduğunu, feci bir durumda olduğunu anlar. O anlayamıyor ama Arif olan bir kimse yani Marifatullah'ın tadını tatmış o zeyde, o sefaya ermiş olan bir kimse onu anlar. O mahrumiyetin ne kadar acı bir mahrumiyet olduğunu görür. Bu sözü o Arif'in sözü olarak anlamak lazım. Allah'tan gafil olmak, cehenneme girmekten daha gıcidir, daha şiddetlidir diyor. Ama dünyada bir sürü şu anda kafir, gafil, cahil insan var. Hiç hiç Allah hatırına gelmiyor, hiç ahirete göreceği azapları düşünmüyor, hiç kaçırdığı cennet nimetlerinin ne kadar güzel nimetler olduğunun farkında bile değil. İşte kumarın peşinde, içkinin peşinde, bandaj pavvonda, fani dünyanın fani lezzetleri, efendim arasında düşünemiyor. O da, o da bir imtihan. Allahu Teala Hazretleri çairatı yarattığı zaman cennetin etrafını nefs'e hoş gelmeyecek şeylerle çevirdi cehennemin etrafını da nefsin çok arzu edeceği, iştaha duyacağı, şehvet duyacağı, isteyeceği şeylerle doldurdu. Yani nefsine, şehvetine, arzusuna, keyfine mahluk olan, esir olan insan onları işler, arkası cehennem. Onlara aldanırsa, onları işlerse, onlara yanaşırsa uçuruba düşer. Ama Cennetin etrafı nefse hoş gelmeyen şeylerle çevrilmiştir. Cennete varmak için onları göze almak lazım. Mihneti, meşakkati, zahmeti, sıkıntıyı, ter dökmeyi, uğraşmayı, gidinmeyi. Hatta onlardan zevk almak lazım. Allah yolundaki yorgunluğundan zevk alması lazım. Allah yolundaki harcamasından zevk duyması lazım. Allah yolunda Efendim e, çektiği sıkıntılardan gık dememesi lazım, şikayetçi olmaması lazım. Canını vermeye, malını vermeye, Efendim böyle hani şairin dediği gibi bir gül bahçesine girercesine şehit olma koşması lazım. Koşar. Allahu Teala Aleyhissellemi demek ki. E, bir takım görüntülerin arkasında saklamış cenneti cehennemi, Efendim görüntülere aldanan fırsatları kaçırıyor, tehlikeli durumlara düşüyor. O halde gerçekleri görmemiz lazım, görüntülerin arkasındaki gerçekleri görmemiz lazım. Bu nasıl olur? Bu basiretinin açılmasıyla olur. İnsan basireti açıldığı zaman, neyin sonunun iyi olduğunu, ne yaparsa sonunun fena olduğunu anlar. Talebenin çalışmadığı zaman, sınıfta kaldığı, sınıfta kaldığı zaman, okuldan kovulduğu, okuldan kovulduğu zaman, anasının babasının hişmine uğrayacağını, hayatta başarı kazanamayacağını bilmesi gibi yani. Basireti açık olan insan, neyin arkasında ne olduğunu anlar ve ona göre hareket eder. Şunu bilelim ki cennete gitmek için zahmetleri, meşakkatleri göğüsleyecek, onlardan yılmayacak bir ruh yapısına sahip olmamız lazım. İbadetlerin en makbulü, en zahmetlisidir. Mesela hacca gitmek zor. Zahmetli, sevabı çok. Cihad, o da zahmetli, sevabı çok. Ne kadar zahmeti çok olursa mükafatını Allah o kadar veriyor. Ama Allah zahmetlerle imtihan ediyor kulları. Bunu bilmek lazım. Keyif ve lezzetlerle de şeytan insanı aldatıyor. Lezzetler, zevkler, safalar, davullar, dümbelekler, sazlar, sözler, çenceler, köçekler, eğlenceler, zurnalar, bunlar şeytanın aldatma aletleri. Şeytanın insanı ağlamak için kullandığı av aletleri. Demek ki o zevkli şeylere kanmamak lazım. Bu taraftaki zahmetli şeylerden yılmamak lazım. Hakkı hak olarak görüp işlemek lazım. Batılı batıl olarak görüp sakınmak lazım. Bunları anlamak için de Kur'an okumak lazım. Kur'an ehli olmak lazım. Şeriatı bilmek lazım. Neyin Allah nazarında güzel olduğunu, neyin Allah katında merdud ve meb'ud olduğunu insanın şeriatten öğrenmesi mümkün. Dinini güzelce öğrendiği zaman yapacağını bilir. Arkadaşlar ben bana müsaade. Neybe gidiyorsun? Hayır o tatlı tatlı konuşuyorduk, eğleniyorduk. Namaz vakti geldi. Selamünaleyküm. Allah'a selam. Haklı uykunun arasında kalkıp namaz kılacak gece değil. Neden? E, sevabını biliyor. Böyle, buna benzer şekillerle. O halde sevgili kardeşlerim, zahmeti, meşakkati efendim görüp yılmayın. Allah'ın emirlerini tutun. Nezletin zevsi sefayı görüp aldanmayın. Şeytanın aldanmasına uymayın, efendim. Ahirette sizi pişman ve perişan edecek işler zevsi görünce bile yapmayın. 13. paragrafı geçen hafta okumuştuk. 12.'yi atlayıp bir daha okuy verelim. Semi'tu Ebu'l Abbas Muhammed bin el-Hasan el-Haccab yekul Semi'tu Cafer Yakul, Muhammed bin Yefuz Bu raviler Cüneyd-i şöyle dediğini rivayet etmişler. İl emkeneke elleate alet tev beydike illa hazefen fefar ve kezer aleti bekleyir. Güneydi Bağdadi nasihat ediyor, diyor ki evinin eşyası bir testiden başka bir şey olmamasına gücün yeterse buna tahammül edebilirsen, o kadar babayı erkek erkeksen, o kadar efendim, sağlamsan yap bunu. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Bir testisi olacak. Çünkü su testide muhafaza edilir. Başka bir yerde durmuyor işte. Bir testi lazım. Testi lazım. Öyle ki her şey hallolur. Demek ki insan taşta yatar, kumda yatar, efendim, hani eski bir filozofu anlatırlar, adını söylemeyeceğim bildiğim halde, efendim o insanların kendi kendilerine hayatı zorlaştırdıklarını, bir sürü lüzumsuz şeyi kendilerine lüzumsuz, lüzumluymuş gibi alışkanlıkla vazgeçilmez makama getirdiklerini gördüğü için her şeyi reddetmiş, her şeyden uzak dururmuş. Üstünde kendisini örtecek bir örtüsü varmış. Efendim, bir de güneşten, soğuktan, yağmurdan kendisini koruyacak bir fıçı bulmuş. Onun içinde yatarmış. Fıçıdan bir evi. Bir de üstüne örtecek bir örtüsü varmış. Bir de çanağı varmış. Çanak. Çeşmeye gitmiş bir gün. Çanakla işte su içecek. Bakmış ki çocuğun birisi avucunu böyle yapmışmış. İçiyor. Demiş bu çanak da fazla. onu da savurmuş atmış. Çanak da demiş. Şimdi işte bu bunun gibi Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki evinin eşyası teslimden başka bir şey olmamasına imkanın varsa mümkünce bu senin için yap bunu. Kendisi öyle yapmış. Kendisinin evi de öyleymiş. Halbuki çok büyük şey. Çok büyük e, zat. Yani büyük bir pir kendisi, mübarek bir insan. Demek ki Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümüş, efendim dünya malına rağbet etmemiş, evini eşyasını süslemeye uğraşmamış, gayret etmemiş, hatta sarayları terk etmişler değil mi? Mesela İbrahim İbni Ethem Hazretleri, ben padişahı iken sarayı varken saltanatı varken, devleti, hazinesi, nimeti varken terk etmiş, yoksulluğu tercih etmiş, sarayları terk etmişler. Şey hoşuma gider, İbrahim İbni Efem Hazretlerine birisi bana nasihat eyle demişti, o altı tane şey söylüyor nasihat olarak, bir tanesinde de diyor ki, insanlar bir imaretil kusur, فَشْتَغِلْ bir imaretin kubur. İnsanlar köşkler yapayım diye uğraşıp dururken, benim köşküm olsun, şöyle saltanatta olsun, böyle süslü olsun, şöyle güzel olsun diye uğraşırken, kusur, kasırlar demek, köşkler demek yani. Hani Hidil kasırı diyoruz, bilmem, Maslak kasırı diyoruz, kasır, saray demek. İnsanlar saraylar yapmak için uğraşırken, Beşte bir entebi imar kubur, sen de kabri, kabirleri imar etmekle uğraş. Kabrin mamurluğu neden olur? Kabir mezar. Mezarın mamurluğu nereden olur? İbadetten, hayırdan, hasenattan, dünyada yaptığı güzel işlerden insanın kabri cennet bahçesi gibi olur. Eğer dünyada kötü işler yapmışsa kabri cehennem şükuru olur başkaları dünyada köşk yapmaya çalışırken sen kabrini cennet bahçesi yapmaya çalış, kabrini mamur hale getirmeye çalış diyor. İbrahim İbni Ethem Hazretleri de. Dünyadaki sarayları bırakan bir babaydı o. Sarayı varken sarayı bırakan bir kimse. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımız zaman onun da çok sade bir hayat yaşadığını görüyoruz. Biliyoruz eşyalarının miktarını biliyoruz. Kendisine bir kere çok böyle bir rahat köşek getirdiler. Bir akşam yattı, ertesi gün verdik geriye. Dedi bu çok rahat. Ben bunun üstünde uyumuş kalmışım gece. Tehccid namazına kalkamamışım dedi. Bunu götürmüyor. Tehccid namazına rahat ettiği için kalkamadı diye gelmiş olan güzel yumuşak yatağa geri gönderiyor. Neden? Eskiden yaptığı yasak hurma lifi sıkrılmış sert bir şeydi. Orada yatıyordu. Çok rahat değildi. Uykuya hayır diyebilip kalkabilir insan böyle şey olduğu mu, hafif olduğu mu uykusu ama çok rahat olduğumu şilteler, yastıklar, kuş tüyleri, yorganlar, sıcıcık battaniyeler, kaloriferler o zaman oh ne seyince kalkar. Ne sabah namazına kalkar, uyur kalır rahatlıkla. Efendimiz eline geçtiği halde kaldırın bunu diyor. Kendisine çok paralar gelirdi. Çok hayırlar gelirdi. Ganimet gelirdi. Yani en en sizin anlayabileceğiniz şekli ganimet gelirdi. Savaş olurdu. Savaştan ganimet gelirdi. Böyle örtüyü yayağının altı üstüne yığılır. Saklasa saklasa dünyanın en zengin insanı olurdu. Müslümanlar İran İmparatorluğu'nun ordusunu yendiler. İran İmparatoru, Sansani imparatoru, Arapları yeneceğinden o kadar emindi ki, savaş meydanına hazineyi getirdi. Hazineyi getirdi yani askerlerine. Dedi ki bak ben bu heriflerden korkmuyorum, hazineyi getiriyorum bak. Görün bunlar içeriden gelmiş, işte devele birkaç kişi, biz bunları çoktan yeneriz, korkmayın filan manasına, sarayını getirdi hanımlarını getirdi İran'ın böyle bir büyük bayrağı vardı, efendim çok meşhur bir bayrağı kutsal gibi yani onlara göre çok kıymetli onu getirdi ama Allah İslam mücahitlerine zafer verdi az sayı ile onlar yendiler, hazineleri aldılar yani ganimet böyle kazanılıyor. Eğer diriktirseydi Peygamber Efendimiz köşklerde yaşardı. Eğer sahabe-i kiram, hulefay-i racidim ve onları köşk yapmaya sarf etselerdi, dünyanın en muhteşem köşklerini yaptırırlardı. Ama ne yapmışlar? Allah yolunda harcamışlar. Fukaraya dağıtmışlar yanlarında tutmayı ayıp saymışlar. 14. paragraf. Tabi biz ne yapacağız? Gelelim, bizim bugünkü halimize, biz bu yazıları niçin okuyoruz? tasavvufu öğrenelim, dinin aslını öğrenelim diye. Biz ne yapacağız? E bizim de dünya malına pek gönül bağlamamamız, elimize geleni Allah yoluna sarf etmemiz lazım. Cihada sarf etmemiz lazım. Bu paraya vermemiz lazım. E şimdi bu var mı hocam? Herkes zengin. Herkesin parası pulu var. Öyle san. Sen öyle san. Git bakalım bir şeye Afrika'yı bir dolaş. gel bakalım Orta Dolayı bir gez. Git bakalım Çeçenistan'da ruhlar ne yaptı? Bir gör bakalım insanlar nasıl yaşıyorlar. Yüz numarayı yüz numara barakasını altını kapatmışlar da ne yapsınlar? Bomba var şey yap, e, yıkılmış her taraf orada yatmışlar kalkmışlar yüz numara oraları öyle anlattılar git bakalım şeyi gör Balkanlardaki Müslümanların durumunu gör Ben Liradeş'i gör Efendim, Filipinleri gör benim arkadaşım biz havaalanında bekliyorduk korktuk bir yere gitme Manila Filipinlerin baş şehri Manila havaalanında bizim arkadaş kayboldu yok Biraz sonra geldi, dedik, nereye gittim? Şehre indim, dedi. O biraz tecrübeliymiş, biliyor. Şehre inmiş. Şehirde bir camiye gitmiş. Cebine hazırladığı zekatları orada dağıtmış. Avustralyalı arkadaş. Avustralya'dan hacca geliyoruz, Manila. Havaalanına indik, orada biraz mola vereceğiz. Hacca geleceğiz. O Manila'da hemen bir kayboldu gitti. Manila'daki bir camiye orada fukaraya hazırladığı zekatını dağıttı. Geldiği zaman ağlıyordu. Hocam diyor, öyle yoksullar, öyle fakirler ki yüreğin dayanamıyor. Yani kendimi tutamıyorum diyor. Dünyanın her yerinde Müslümanlar çok mağdurdur, çok mazlumdur, çok sıkıntıdadır ama bizim haberimiz yoktur. Onları aramak lazım. Vazifemiz onlara yardımcı olmamız lazım onlara maddefen manen yardımcı olmamız lazım manevi perişanlık maddi perişanlıktan daha sena. şimdi dün akşam Balkanları konuştuk Arnavutluğu konuştuk oraları bilen oraların ahabisi olan kimselerle orada diyor o Arnavut arkadaşı anlatıyor orada size ikram olarak hani biz burada ne deriz buyurun biz eve gidelim bir çay kahve içelim beraber oturalım buyurun çay kahve içelim deriz biz burada orada diyorlarmış ki buyurun biz evde rakı içelim o kadar tabii yani rakı ikram etmek bu arkadaş anlatıyor ben demiş Müslümanım ben rakı içmem demiş rakı içmem demiş eğilmiş ona ev sahibi demiş ki merak etme demiş, bu rakı çok halis demiş, bizim hanım yapıyor evde demiş, ev işi çok temiz demiş. Yani anlamıyorlar diyor. Yani Müslüman, rakının haram olduğunu bilmez duruma düşmüş o kadar cahilleşmiş. Bir arkadaşımız Azerbaycan'da Kur'an dağıtmış. Bunun Kur'an dağıttığını bilenler kapısında 8 saat bekleyenler olmuş. Aşık Kur'an-ı Kerim seviyorlar. Bizim arkadaşlarımızdan burada İstanbul'da. O da gizli gizli Kur'an-ı Kerim'i şöyle el altından vermiş onlara. Hocam diyor, ertesi gün bana diyor teşekkür etmek için 8 saat Kur'an'ı bekledi. Benden Kur'an-ı Kerim'i hediye olarak aldı. O da bana ne şükran olduğundan bir iyilik yapmak istiyor bana. O da diyor bir votka baş... şey affedersiniz pahalı olanlar viski. Viski şişesi getirmiş. Bir şişe viski getirmiş. İki viski dolu yani. Ben diyor ona kuran hediye ettim. O da meydunu şükran bana teşekkür, teşekkür olsun diye en pahalı şeyle Amerikan viskisi gitmiş ne kadar para verdiyse viski almış, viski getirmiş bana. Yani bu nedir? Sefalettir, rezalettir, felakettir, faciadır. Müslüman, içkinin haram olduğunu bile bilmiyor. Kur'an'ı seviyor, aşık. Kur'an'ı ede, edebilmek için komünist rejim yasaklamış, o baskı biraz kalkınca, bizim arkadaşlar oraya Kur'an götürünce, bu Kur'an dağıtıyor diye 8 saat kapısında beklemiş, Kur'an'ı seviyor. Kur'an'a inanmış Müslüman, ama içkinin haram olduğunu bilmiyor. Yani, büyük bir sefalet, manevi boşluk var, cahillik var, o daha fena. O daha fena. Demek ki o bakımdan da yardımcı olmamız lazım. Yani bir saniyemizi boş geçirmememiz lazım. Sizin de bizim de malımızla her türlü imkanımızla çalışmamız gerekiyor. Hazreti ve kardeşlerim. Kale ve Kale Güney. Yine aynı raviler rivayet etmişler ki Cüneyt-i şöyle buyurmuş. Etturfu kulluha mes'u de tun al-khalqi illa men ikfa asra rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Muttaba ve nezime tariqatuhu fe inna sufu al Bu çok mühim bir şeydir. mevzudur. Tertip eee Cüneyd-i Bağdadi halka insanlara et turku küllüha mestudetün alel halk. Hepsi bütün kapılar kapalıdır insanların yüzüne. Bütün kapılar kapalıdır. Yani giremez hakikatin olduğu yere giremez. Gerçeğe ulaşamaz. Bütün kapılar kapalıdır. Cennete gidemez, bütün kapılar kapalıdır. İllamen men niktafa eserar resul. Ancak Resulullah'ın izini takip eden, o izin, peygamberin arkasından giden, ne kapılar açılır? O Allah'ın rızasını kazanır, o cennete giren. Peygamberin izine efendim ayak uyduran, sünnetine tabi olan, peygamberin yoluna nasıl sarılan ancak efendim, e, kapılar açılır da cennete girer Allah'ın rızasına kavuştur. فَاِنَّتْ تُرُقَالْ خَيْرَاتِ كُلَّهَا مَفْلُهَةٌ alehi Çünkü bütün hayır kapıları Resulullah'a açılmıştır. O yoldan giden, o açık kapılardan menzili maksuduna, meramına, gayesine ulaşır. Başka yolda ulaşamaz. Aziz ve kardeşlerim, tabii bu sözü söyleyen çoktur. Biz de söylüyoruz. Siz de buna inanıyorsunuz. Yalnız bu sözün önemi şurada. Tasavvuf erbabı içinde yani ben sofiyim, ben ehli tarikım diyen insanların içinde hali ve işi, yaşayışı ve ibadeti, aklı ve fikri ve ahlakı Resulullah'a uymayan zümreler var. Biz bunlara ne diyoruz? Şeriat dışı tarikatlar diyoruz. Tarikat ama sapık tarikat diyoruz. Bozuk tarikat diyoruz. Bozulmuş tarikat diyoruz. İşte onların da kendilerine göre felsefesi var. kendilerine göre düşünce tarzı var. Öfize Tapanı da duyuyoruz. Dünya üzerinde öküze Tapan insanlar var kızıyoruz, gülüyoruz, acıyoruz, hayret ediyoruz. Ya öküze tapan insan öküze tapar mı? İnsan eşrefi mahlukat öküze tapar mı? Ama onlara da gitsen, sorsan niye tapıyorsunuz diye bir yalan uyduracak işte. Şu sebepten diyecek, kim bilir hangi yalan. Tabii biz öküze tapanların dinlerini ben incelemedim. Elhamdülillah. Yani hiç ona bir ayırmadım ama e böyleleri var. Sonra işte böyle dağlarda, köylerde, ilmin irfanın aydınlatmadığı yerlerde efendim cahil halkın yanına gidip de efendim tasavvuftur, tarikattır falan diye yalan yanlış şeyler anlatan insanların efendim yalanları var, yanlışları var. Bizim Ankara'da çok yakınımızda otururdu. Asım Köksal, Allah selamet versin bu İslam tarihini yazan, o diyanette vazifeliyken, işte böyle namazsız, niyatsız, oruçsuz, abdestsiz, gusulsüz halkın arasında dolaşıp da halkın dini duygularını sömüren bazı kimselerden bahis geçti. Onlardan bir tanesini yakalamışlar, getirmişler diyanete. Kitap da yazmış adam, halka dağıtıyor. Kitabındaki yalanları, yanlışları bir bir altını çizip göstermişler. Doğrusunu söylemişler, bak burada sen, şurada şu hatayı yaptın, bu hatayı yaptın. Hepsini itiraf etmiş, tamam siz haklısınız demiş. Ama oradan çıktı mı gene o kitabı satıyor. Gizli gizli, yani halkın arasında yine efendim yalan yanlış fikirleri yayıyor. İşte onlara kanan insanlar var yalan yonuş yollarda yürüyenler var. Bu yollar, bu yalanlar, bu palavralar, kimsenin efendim, ayağını çelmemeli, onu yoldan çıkartmamalı. Yol nedir? Resulullah'ın yoludur. İnsanı cennete götürecek yol nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Bir iş, Peygamber Efendimizin sünnetine uygunsa doğrudur. Kur'an'a uygunsa doğrudur, şeriate uygunsa doğrudur. Uygun değilse onu yapmakla efendim hiçbir noktaya varılmaz. Ondan kaçmak lazım. Herkes bir şey çıkarttır. Bir söyler. Aslını soracaksınız. Bu neye dayanıyor? Niye bunu böyle yapıyorsun? İşte ben falanca ben gördüm. Olmaz. İşte ben falanca adamın böyle yaptığını gördüm. O falanca adam dinimizin Ahkamımızın esası, kaynağı değil, bizim dinimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriftir. Tarikatın da esası, Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriftir. Bak burada, Güneydi Bağdadi Hazretleri bunu söylüyor. Binaenaleyk, eğer bir adamın hali, yolu, işi, Kur'an'a aykırıysa, hadise aykırıysa, demek ki sahtekardır, yalancıdır. E olur mu bu yolun sahtekarları? Olur sahtekar peygamberler bile çıkmış, peygamber efendimizin zamanında peygamber efendimizin etrafına toplanan sahabeyi görüp imrenip kıskanıp peygamberliğe kalkışmış yalancı peygamberler bile var, gelmiş geçmiş müseyleme tür kezzap, öldürülmüş bir yerde her birisi ama çıkmışlar yani böyle insanlar bu çok mühim yani tarikatın da esası şeriat olduğu. Bu tasavvufta önemli bir konudur. Yani tarikat şeriatle bağdaşır mı bağdaşmaz mı? Tarikat ayrı şeriat ayrı mı? Efendim değil mi? Filan diye söylerler. İşte işin doğrusu. Tarikat şeriat birdir. Birbirinden ayrı değildir. Birbirine zıt değildir. Eğer bir yol şeriate aykırı aykırı ise o hak yol değildir. Batıl yoldur. Bunu görüyoruz burada. semitül Hüseyn'e ne Yahya yekul, semi'tu Câfer'e len yekul, cüneyde Cüneyd'e bu raviler Cüneyd Bağdadi'nin şu sözünü naklediyorlar. Hacetül ârifine ila kenaet bil ve ria'is. Allahu Teala kul men yesle ikum bi'l-leyli ven rahman. Feyyidabad'da demiş ki buyurmuş ki mübarek büyüğümüz ariflerin efendim e, ihtiyacı dayanağı gözlediği istediği temenni ettiği şey Allah'ın kendilerini koruması Allah'ın bir ve efendim hıfsı himayesidir. Allah'ın himayesini isterler onlar. Neden? Allah'tan başkası insanı doğru düzgün himaye edemez de onun için. Arifler bilirler bunu. Onun için Allah'a sığınırlar. Allah'ın himayesine girerler. Allah'ın himayesini isterler. Ayet-i kerimede de -men -rahman buyuruluyor. Gece gündüz sizi Rahman'dan Rahman olan Allah'tan kim koruyabilir? Kim himaye edebilir? Yani o size Zarar vermek isterse sizi Allah'ın vereceği beladan cezadan Allah'ın gazabından azabından ikabından kimse kurtaramaz. Sizi korursa Allah korur. Onun için Allah'a dayanmak, Allah'a tevekkül etmek ayette bize emrediliyor. Tevekkül geliyor Allah Allah'a tevekkül ediniz diye nice nice ayet kelimelerde bildim diyor. Allah'a tevekkül edeceğiz, Allah'a dayanacağız. Allah'ın himayesini, riayetini korumasını hedefle niyaz edeceğiz bize. Kale ve Kale Güney, aynı raviler dediler ki, Cüneyd-i Bağdat şöyle buyurdu: Nizhu kada külli harcetin minel dünya terkha. Enteresan, ilgi çekici diyelim, enteresan deneyelim, ilgi çekici efendim bir ifade bu sözlükte Cüneydi Bağdadi Efendimiz'in diyor ki dünyadaki her ihtiyaç duyulan şeyin ele geçmesinin o ihtiyacın karşılaşmasının karşılanmasının elde edilmesinin başarılması nasıl olur? Yani sen dünyalık bir şey istiyorsun onu elde etmek istiyorsun bu elde etmeyi başardın oh muradıma erdim kazandım Diyeceksin yani sonunda. Bu kazanma ne yolla olur? Hiç tahmin etmezsiniz. Terk yuha. Terk edince kazanırsınız. Bu ne demek tabi? Bunu herkes anlayamaz. Ne biçim şey bu der. Hem ben bir şeyi elde etmek isteyeceğim. Onu elde etmek için çare onu terk etmekmiş. Evet, böyledir. Bu hadisi şerife dayalı bir esrarengiz bilgidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kim dünyayı ister, kim ahireti istersen dünyayı değil ahireti kim ahireti istersen hepimiz nereyi istiyoruz? aslında cenneti istiyoruz, ahireti istiyoruz normal olarak böyle olması lazım hakikat sözle de böyle olması lazım, kalple de böyle olması lazım yani sözle söyleyip de kalbinden dünyayı istemek değil de içinden dışından samimiyetle ahireti istememiz lazım yani senin amacın nedir senin arzul, ana fikirin, efendim benimsediğin efendim şey nedir gaye nedir benim gayem ahireti kazanmak Allah'ın rızasına ermek cennetine girmek tamam şimdi kimin gayesi ahiret olursa ben Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Cennetlik olmak istiyorum. derse bir insan samiyetle e, Allahu Teala Hazretleri onun işlerini rast getirir. İki yakasını bir araya getirir. Yardım ol, yardımcı olur yani. Kemâ Allahu şemlehu efendim. Eee ve eset hücciya ve hiye o dünyadan yüz çevirdiği halde Allah ona mükafat olarak gene dünyalığı verir. Neden? Ahireti istedi diye Allah verir. Dünyalık istemese bile ona gelir. O istemediği halde gelir. Bu kimin üzerinde mesela bunun misalini düşünelim. Peygamber Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı hiç istemedi. Hiç rağbet etmedi. Mali ve dünya ''Benim dünyayla ne işim var?'' ''İnna ma ene kerakü bin iskazarla ''Ben bir gün altında dinlenen bir yolcu gibiyim bu dünyada.'' ''Benim dünyayla ne işim var?'' ''Dünya evsizlerin, yur, yurtsuzların yeridir.'' ''Benim yerim ahirettir.'' diye Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Allah ona muvaffakiyetler verdi, zaferler verdi, ganimetler verdi. Arabistan yarımadası eline geçti. Efendim Yemen eline geçti, Suriye eline geçti, düşmanları yendi, nice nice nimetleri, devletleri Allah ona ihsan edildi. Onun arkasından Hülefa-i Raşidin, onlar da dünyayı istemediler, saltanat istemediler, zenginlik istemediler, alkış istemediler, İzzet itibar peşinde koşmadılar, yalmayak gezdiler, kölesini devesine bindirip yularından çektiler tevazu gösterdiler. Allah onları hükümdar yaptı. Vali yaptı. Başkomutan yaptı. Zafer kazandırdı. Büyük ganimetlere bastar eyledi. Binlerce lira, altın liraya sahip oldular. Efendim, yine burada aldılar, burada sarf ettiler. Yani dünyaya meyil Allah mükafat olarak veriyor demek. Peki kim Öteki tip insanı düşünelim. Kimin muradı dünya olursa, bu dünya bu dünyayı arzu ederse dünyalı parayı pulu maddeyi arzu ederse Allah onun işlerini darmadan dağıtır. Fakirlik gözünün önünde böyle onu tehdit eder bir vaziyette durur. Fakir olacağım diye korkar. Efendim, işleri dağılır yetişemez işlerine. Bir oraya koşturur, bir oraya koşturur, oradan bir haber gelir, onu tamir etmeye gider. Oradayken buradan bir haber gelir, hadi oraya koşar. Yani dünya işine dalar gider, namazını yazı unutur, iki yakası bir araya gelmez, fakir olacağım diye ödü patlar. Efendim, dünyalıktan da ne kadar çırtılsa, nasibinden fazlası eline geçmez. Bu ilahi bir kanun. İşte bunu demek istiyor Cüneydi Bağdâ burada. Buyuruyor ki dünyadaki her murada ermenin her maddi haceti karşılamanın çaresi terk etmektir, terk edersin Allah mükafat olarak aferin, gözü top kulum der verir, Allah verir. Yani kul istemez, Allah verir. Çok misaller var sayısız, sonsuz misaller Evet 17. paragraf Efendim Ve bihazel-i istat Kânel Cüneyd, yine aynı raviler rivayet etmişler. Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz şöyle buyurmuş İzâ lafîtel fakire felâ tebde'hu bil'ilm vebde'hu bil rıfk ve innel ilme yuhişuh ve rıfka yunisuh Diyor ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Bir fakirle karşılaştığın zaman ona ilk önce bilgi ve malumat Efendim öğretmek yoluyla baskı yaparak girişme onunla ahlı ırız ile milemetle ala giriş Çünkü ilim bilgiçlik onu bir kültür ve rıztı yöneşur Millayelik onu sana yaklaştırır sevdirir Şimdi buradaki fakirden maksat derviş demek. Arapçada derviş, fakir kelimesiyle ifade ediliyor. Yani tasavvufa giren, tasavvufta bilgi sahibi olup ilerlemek isteyen, kamil, arif bir Allah'ın mübarek, sevgili kulu olmak isteyen kimse demek. Maksat o. İşte böyle bir kimseyle karşılaştığın zaman ona böyle bir sürü bilgi, malumat, baskı filan ile Böyle adeta bilgişlik taslayarak onu ezme. Yani bilgiçliğinin altında, senin ilmi seviyenin yüksekliğiyle onu ezme. Çünkü o zaman ürker. Tasavvufi terbiye öyle olmaz, dervişin terbiyesi öyle olmaz. Nasıl şey yapacaksın? Yumuşaklıkla başlayacaksın, mülayimetle, rıfk ile muamele edeceksin. O zaman ısınır, sever yolu yavaş yavaş da öğreneceklerini öğrenir. Yani acele etmemek lazım. Derdişin yetişmesinde onu yetiştirecek insan yumuşak olacak, halimselim olacak, tatlı olacak, mükrim olacak, gönlünü alacak şekilde hareket edecek. Öyle taslayıp, malumat kuruşluk yapıp, bilgi satıp, bilgiçlik taslayıp adamı şey yaptırmayacak. Vay be! Biz de hiçbir şey bilmiyormuşuz. En iyisi biz buradan kaçalım. Demeyecek yani. Bizim Ankara'da bir komşumuz vardı. Bir kere camiye gitmiş. Namazsız bir insan yani. Camiye gitmiş. E cemaatte her ses bunun bir şeyine sataşmışlar. Elini öyle bağlama, böyle kaldırma, şöyle yapma, böyle yapma. Dört bir yandan böyle tenkit gelince, diyor ki çok utandım diyor, bir daha gitme diyor. Fır oradan bir kaçmış, bir daha camiye gidemiyor. Halbuki maşallah diyecek, iyi, hoş geldin diyecek, nerede oturuyorsun diyecek, seni görmemiştim diyecek, buyurun efendim kahve içelim, çay içelim diyecek, rıfk ile yani girişecek. Sonra yavaş yavaş öğretecek, bir gün birisini bir gün birisini öğretecek. Bu önemli bir yoldur. Rıfk yolu, mülayimlik yolu, yumuşaklık yolu, gönül kazanma yolu çok mühimdir. Hizmet yolu çok mühimdir. Hizmet edersin, bir... İkram edersin iki. Neyin varsa ikram edersin. Efendim yapabildiğince hizmet edersin. O zaman sever. Isınır. Çünkü bu tasavvuf yolu zordur. Bunun sıkıntıları vardır. Başından adamı korkutursan, bu benim işim değilmişten kaçar gider. Yumuşak yumuşak. Ona alıştırmak lazım demek istiyor. Cüneydi ibadeti. Aşağıda bu sözlerin başka bir rivayetinin rivayet etmiş. Semetü <gülüyor> Şehiş Ağa Abdül Rahman Sülamiye yekul, Semetü Ağa Naserin Harabiye yekul, Semetü Nur Tağışe yekul, Semetü Cüneyt yekul. zincirden bu rivayeti naklediyor. İzahlakide alfakıra, hal kahu bir ruf dervişle karşılaştığın zaman yumuşaklıkla ona muamele, veya kahu bil ona malumat taslayarak şey yapma. Fena rufa misuhu çünkü. Milayimlik onu ısındırır ve ilme yohişi hu ilim de ürkütür. Kultuğ. Ya Ebel Kasım ve her yakını fakir yohiş oluyor. Ben de sordum. E, Ebu Kasım ya Ebel Kasım dedi. Cüneydi Bağdat değil. Ve her yakını fakirin yohiş oluyor. Derdi ilim ürkütür mü ya? Dedim ben diyor yani merak etmiş. Hala ne? Evet ürkütür. Tecibesi var demek ki şehriyat kendisi tecrübesi var. Evet. El fakir izakene sadıken fi fakrihi fe tarahta aleyhi ilmeke Cabe Çünkü fakir derviş dervişlik arzusunda sadık olunca sen de ona ilmin, ilmini onun üzerine döktün mü erir. Keva yezugur rasatü finna kurşunun efendim ateşte eridiği gibi diye böyle bir rivayet halinde anlatılmış bu. Evet. Utanır. Ben bir şey bilmiyormuşum der. Elif bu şey yapar bile. kaçar. Son paragrafı okuyorum bu sayfanın. Burada keseceğim. Şemi Ebel Abbas el Bağdadîye يقول Şemi Muhammed et Abdullah bin Fargani ye يقول Şemi Şimdi bu el Fargani'ye bir şey koymuş. Ebu Cafer Muhammed Tübünü Abdullahi Fergani Es Sofi, min eşşaş. Fergane eşşâş. Fergane diymiş, Fergane şeylidir. Bugünkü Özbekistan'dadır. Nezere Bağdat, Bağdat'a yerleşmiş, Belizimem Güney, Güney'de sarılmış sımsıkı, onun neclislerine devam etmiş, beş şehre bir onun ilmine devam edip talebesi olmakla, onun Sofetiyle şöhret bulmuş. Ve revâ anhu kelâmehu, Cüneyd'in, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin sözlerine rivayet etmiş. Ve revâ anhu Ebu abbas muhammed bin Hasan hasen İbni'l-Haşâb el-Bağdadi. Demin ki rivayetlerde ismi geçen, El-Haşâb el-Bağdadi ondan almış diye bilgi veriyor. Şibri'ye gelince, Hüve Ebu Bekri'ni Şibri'yü, Vesluhu Bülafi İbni Cahder. Ve'ifâli i̇bn Cafer, Ve'ifâli Cafer i̇bn Yunus ve kezâretiktene mektuban alâ şâhidi kabri diye. Bu şibli, şibli birkaç tanedir. Efendim, e, Ebu Bekle Şibli'dir, ismi Dület'tir. Babasının ismi Cafer veya Cafer'dir. Mezar taşında Cafer diye yazılı olduğunu rivayet ediyor. Ve Râh-ı sülemi, sülemi, kabrinde görmüş böyle yazıldığını. TÜÜFYE FİZ ZİLHİCÇA SENET-E ERDAM VE SELASİNE VE SELASİNE VE 334 senesinde ayında VEFAT etmiş. ETMİŞ ve lahu TERCÜMETÜN FİL TABAKATÜL KAMİSE FİYADET bu kitabın ileriki sayfalarında ve ikinci tabakada ismi geçecek bu Şibli'yi. İsimli zatın. Evet, Şibli diye demiş ki Güneydi Bağdadi Efendimiz Ya Ebu Bekir, Bekir Şibli'nin künyesi Ey Ebu Bekir, Şibli, izabecet demden yuva pekuka, ala kelimetin mimatapul, fete mesek biri. Ey Ebu Bekri Şibli, senin söylediğin bir sözde, sana uyan, sana muvafakat eden bir insan buldun mu? Fete mesek bihi Biri. Yapmış ona, yapmış. Da, tamam, bir arkadaş bulmuşsun. Bir sözünü bir sözünde sana muvaffakat eden bir kimse buldun mu? yapış? Demek ki muvafakat edenle arkadaşlık edilecek. Demek ki muvaffakat eden kolay bulunmuyor. Ekseriyete itiraz ediliyor. Efendim, sen bir söz şey söylüyorsun o bir başka laf şey söylüyor. Hocamız Rahmetullah Aleyh'in sözü vardı. Takvimlere bilen de yazdık ona. Arkadaşlık peki demekle kaimdir. Yani peki diyecek. Şuraya gidelim mi peki. Şunu yapalım mı peki? Arkadaşlar biraz muhafakat edecek. Her şeye itiraz eder, itiraz eder, canından bezdirir insanı. Yani itirazcı olmayacak. Dervişler birbirleriyle arkadaş oluyorlar, arkadaşlık sevap, ahiret kardeşi oluyorlar. Bunun manevi sevabı, mertebesi var. Kimle arkadaş olacağız? Muhafakat eden, efendim bir sözünde bile sana uyum sağlıyorsa, tamam efendim. Ona yapış diyor. Tabi bu biraz da bizi korkutuyor yani. Çünkü demek ki tam böyle Halim Selim her söylediğine uyan arkadaş olmak zor demekti. Yani herkes biraz birbirine itiraz ediyor. Öyle anlaşılıyor. Allahu Teala Hazretleri bizi arkadaşlık adabını da güzel bilen, güzel yapanlardan eylesin. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Evet. Fatiha-i Şerife, maal Besmele. Üç Salavat-ı Şerife. Elen On bir elen Neşrah-i Neke Suresi Besmele-i'yle 11 Gülhüvallahu Ahad Suresi besmele yle. Fatiha-i Şerife maal besmeler. selavat-ı şerife <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> F'alem la ilahe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 Allah'a سُر الله ve الوعد الامين صلى الله عليه واله وصحبه ومن تبعه الى ازمان اجمعين الطيبين الطاهرين اعوذ بالله من لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم Parisun aleyküm bil müminîn erâûfur rahîm fe in tevelle fa hasbi Allah la ilâhe illâ hu aleyhi tevekeltu ve hu rabbul arşil azîm subhânallâhi submüde rabbike rabbil izzeti meysûn eselâmun alel mersûli ve hamdülillâhi rabbil âlemîn âmin subhân rabbiyel alîl ve hakîm Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in et tayyibin et tahirin. Emmâ bâlufe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taahhütlerimizi, vaad-ı tezkerimizi, hatmi 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerimi, 2 adet yetmiş binlik kelime bir tevhidleri, 1 adet küffül yâsini, ve sahip ibadet ve taahhilerimizi ayrıca bir adet 4444'lük şeratı tefriciyeyi Ya Rabbi ahsen ve etem olarak makbul eyle bizleri sevdiğin razı olduğun kulların zümresine dahil eyle bizlerin rahmetine mazhar eyle bizlere muratlarımızı ihsan eyle bu hatimleri ne muratlarla salatü selamları, kelime-i tevhidleri ne dileklerle çektiyse kardeşlerimiz muratlarına, dileklerine onların nail eyle. Dualarını kabul eder. Ya Rabbi hasıl olan ücuru mesubati evvelen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye eyledik, vasıl eyle. Fara aline, ashabına, etbağına sadat ve meşahituluk aliyemiz, evliya Allah büyüklerimizin salihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, fatihlerin ruhlarına şu beldeyi fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ve ordusu mensuplar, mensuplarının mensupların ruhlarına, beldemizin medarin ihtarı Eyyübe Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el Ensari Radiyallahu Anhu ve Said Şah Bediü'rraman ve cümle evliyaullah ve salihlerin ruhlarına ve bu hatimleri indiren kardeşlerimizle şu anda şu meclise hazır bulunan cemaatimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin yakınlarının, geçmişlerinin ana baba, dedenliğine, kardeş, evlat dost arkadaş ve ruhlarını hediyelere hediyeler eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Habirlerini pürnür eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını ala eleyip habirlerini cennet bahçesi haline getir ya Rabbi. Bizlere de dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenip, Kur'an-ı Kerim'in ehli olarak yaşamayı, Kur'an-ı Kerim'i rehber edilmeyi, hayatımızda Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi nasip et ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i öğrenip, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini ihya edip, böylece şehit savapları kazanmayı nasip et ya Rabbi. Bizi haramlardan, günahlardan, bid'atlardan, yalanlardan, yanlışlardan koru ya Rabbi. Ömrümüzü hayırlı uzun ömür eyle ya Rabbi. Salih amellerin Hayratu hasenat, ibadat taat yaparak ömrümüzü güzel değerlendirmeyi nasip eyle yarabbim. Cümlemize helal, temiz, hak, güzel rızıklar ihsan eyle Her Terşeciz haramlardan, günahlardan cümlemizi koru yarabbim. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğim kullar eyle yarabbim. Bizi İki cihan saadetine nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına erdi ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbi. Cennetin ve cevaline müşerref eyleyip, Firdevs-i Peygamber Efendimiz'e komşu eyleyip, Cevalini gören kullarına dahil eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı Ekberine vasıl eyle ya Rabbi. Bir esrar suret Fatiha.